Muhterem Ruslulara, Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Erkeklere İslam'ın esasını İslam'ın hükümlerine öğrettikleri gibi kadınları da İslam'la teşrif ettiler Onlara da Allah'ın emirlerini tehkin ettiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın erkeklerden olduğu gibi Kadınlardan da öğrencileri var onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın okulunda hayatı öğrendiler. Eski yaşamlarını, öflerini, adetlerini, her şeylerini terk ettiler. ayaklarının merkezlerine, merkezine Allah Resulü Aleyhisselam'dan öğrendiklerini koydular. Onunla yeniden var oldular. dünyalarını Hz. Muhammed'in değerleriyle inşa ettiler. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadın öğrencileri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hayatlarının merkezlerine evlerini koymalarını tedbir ettiler. Kur'an'a hakim de onlara bu çağrıda bulundu. İslam kadını vakarıyla vakur bir şekilde evinde temayüz edecek, evinde bayraklaşacak, evinde okul olacak, evinde abideleşecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine gidiyorlar, Medine hazırlanıyorlar. Medine'de bir hazırlık var. Bu um Mubarak'a radıyallahu anh'a da gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın karşısına çıkar, buyurur ki لَوْ اَذِنْ تَعِيلْ فَغَزَاءًا sen. Orada ümmetin çocuklarına Kur'an'ın ayetlerini elinde okut öğret umu baraka Allah Azze ve Celle sana elinde şehadeti nasip edecek sen o kadar yükselecek o kadar yüceleceksin ki bedil ashabı Allah Azze ve katında ne kadar yüksek bir makama sahipse sen de ey umu baraka işte o makamlara sahip olacaksın umu baraka Muhammed Aleyhisselam'ın bu kadın öğrencisi Bedir'e gitmez evine döner. Evini bir İslam okulu haline dönüştürür. Yıllarca o evde Müslümanların çocuklarına Allah'ın ayetlerini öğretir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini tepkin eder. İslam kadınları gelir bu um Baraka'nın evine. bu um o evde Hazreti Resulullah'ı anlatıp kadınlara yıllar geçer. Hazreti Ömer Efendimiz razıallahu alaihi bir gün Medine'de sabah olur sokakta dolaşırken der ki Wallahi Wallahi em esma tıra onu şehin etmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki Sadatallahü Resulü sen doğru söyledin ya Resulallah. Rabbim doğru söyledi onun peygamberi doğru söyledi. Hadi ya Resulallah. O mu sen Bedir'e giderken karşımda dikilmiş. Müsaade et ya Resulallah Bedir'e gereyim Allah'a bana şahare basim etsin. Sen İslam'a Müslümanların çocuklarına, Kur'an'ın ayetlerini öğren demiştin. Şimdi ona müjdeyi vermişsin. Allah sana elinde şehadeti nasip edecek. İşte sana Rabbim evinde şehadeti nasip etti, ey Uğul Araka, Hazreti Hz. Muhammed doğru söyledi. Kardeşlerim, Uğul Vareka'ya, onun şahsında bütün İslam kadınlarına Hz. Muhammed, Aleyhisselatü Vesselam evinizi İslam okulu haline dönüştürür bunu emrediyorlar. Umlu Baraka zamanında da diziler vardı. Onun zamanında da senaristler vardı. Kisra'dan, Mısır'dan, Bizans'tan hikayeler getirirler. Medine'de onları okurlardı sabahlara kadar. Gecelerle boyu okurlardı. Ama Umlu Baraka o, o senaristlerin kitaplarını okumadı sabahlara kadar evinde Allah'ın ayetlerini tilavet etti. Hz. Muhammed Aleyhisselam ona müjde vermişler, sen şehit olacaksın. Rabbine umu şehit olarak gittiler. Kardeşlerim, sizlerin de kızları var, ashabın da kızları, ashabın da kadınları vardı. Onlar hayatlarını Allah Resulü Aleyhisselam'ı idare çerçevesinde inşa etti. Hani şimdi bir kadın evinden çıkar, bir kız evinden çıkar. Üniversite gider vardır, okuyacak. Özgürlüğünü kazanacak, arabası olacak, evli olacak. Daha rahat bir yaşamı olacağım. Ama Hazreti Muhammed'in öğrencisi kadınlar var. Onlar evlerinden daha özgür bir hayat için çıkmadılar. Dünyalıklarını daha mağmur hale getirmek için okumadılar, Öyle. İmam Müslim rahmetullahi aleyh rivayet ediyor. Esma binti Umeys, raliyallahu anha, eşi Cafer'le birlikte Havşistan fiyat eder. Yıllarca orada kalır İslam'ı tevkin tevkik eder. Yıllar sonra Medine'ye döner, hayvan fethedilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eşlerinden Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı Hazreti Hafza'yı ziyaret eder. Hazreti Hafsa'nın evinde konuşurken, onunla derleşirken Ömer Efendimiz de eve gelirden sorar Hz. Hafsa'ya kızına sorar yanındaki misafir kimdir? Belki Esma binti Umeys Caferin ve eşi Esma binti Umeys hani şu Habeşistan'dan, Habeşistan'dan gelenler, o kafirler eden olanlar Resulullah Aleyhisselam'a daha yakın olmak istiyorlar. Hazreti Ömer buyurur ki: "Sabah nerdu bir hicran. Biz sizden daha önce hicret ettik. Biz sizden daha önce muajrolduk. Venaq'u Biz Hazreti Muhammed'e sizden daha yakınız. Esma annemiz Rabbı anha. Allah Resulullah Aleyhisselam'a yakın olmak için hicret etmişler. Onun daha." İslam'da anlatacaklar. <gülüyor> Hazreti Ömer'in bu ifadesi karşısında hasarsızlık. Derler ki kümtüm ma rasulillah yud'imu cahi'akum ve yâiru cahilekum siz peygamberin yanında kaldınız. Aç olanlarımızı doyurduk. Cahil olanlarınıza nasihat etti. Fakat biz Habeşistan'a gittik. Orada İslam'ı yaşayabilmek için gittik biz oralara. Hazreti Muhammed Yerimizi, yurdumuzu terk ettik. Orada bize raza ettiler. Orada cel-ül cefa'ya muhatap olduk. Bize zulmettiler. Tahm ettiler. Tahkir ettiler. Şimdi bütün bunlara rağmen siz Hazreti Muhammed'e bizden daha nasıl yakın olabilirsiniz? Kalkar Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gelir. Esma bir tutunmayız. Olanları anlatır ya Resulallah. Bütün bu acılara ben sana daha Seni anlatır birisini seninle kurtarabilmek için gitmiştim. Şimdi bunlar Medine'de rahat yaşayanlar bizden sana daha yakın nasıl olabilirler? Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki لَهُ وَاِصْحَابِهِ هِجْرَةُ اللّٰهِبًا اَنْتُمْ اَحْلَ السَّف۪ينَ هِجْرَةً Ömer için, Ömer'le birlikte hicret edenler için bir yükle sevabı var. Fakat sizin için iki hicretin sevabı var. Siz iki defa muhacir oldunuz. Çünkü sen bir kadın olarak Mekke'den ayrıldın Habeşistan'a gittin. Senin derdin öğretmen olmak, doktor mühendis olmak, para kazanmak, ev araba sahibi olmak, daha rahat bir dünyada yaşamak değil ey esma. Allah'ın. Kısırlara görüş geldiğim O halde senin için iki hicretin zevabı var. Onlar Hz. Muhammed'in aleyhisselamın kadın öğrencileri. Peki ya sizler kızlarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Onları taklit edenler onlara uyanlar alim oldular, zahide, abide oldular, şaire oldular. Onlar seneli sevdiği ecdadınızın kızları Hazreti Muhammed'in aleyhisselamın Kadın öğrencilerinin hayatlarına vardılar. Şimdi, onların evlerinden çıkan kız çocukları sokakta tanınıyordu. Saçlarının tenlerini bile göstermekten hayal ediyorlardı. Çünkü onlar evlerinde kızlarına, çocuklarına Allah'ın ayetlerini, Hz. Muhammed'in sünnetini öğrettiler. Peki ya bizim evlerimizden çıkan kız çocukları kime benziyorlar? Kimin hayatını yaşıyorlar? Hazreti Muhammed'in sünnetine göre mi? Yoksa senaristlere? Yoksa tiyatroculara Yoksa moda tasarımcılarına göre yaşıyorlar? Hani yıkılıyormuş bu kızları. Arıyorlar, diyorlar ki hocam, bir hoca gösterseniz. kızımı doktor, doktor dolaştırıyorum. Psikiyatrist, psikiyatrist gidiyorum fakat çalmadım, kapı yok bunlar. Kızımın çare bulamadım. Kızımın derdine üniversiteyi kazanamadığı zaman, ya da üniversiteyi bitirdiği görevi atamadığı kızım evde sürekli ağlıyor. bunun derdine Çünkü sen evinde sürekli kızına dünyayı anlattın. Kazanmak dünyada olur dedin. Dünyada kaybedince evinden dışarı çıkmıyor, ağlıyor. Hazreti Muhammed öğrencilerine kazanmayı, ahiret dedi, orayı işaret etti. Hazreti Hansa Allah o kadar büyük bir şahire ki bir kadın ama büyük bir şahire büyük bir şahire Kadisiye'de 5 4 tane erkek olmuş şehit oldu Yavrularının şahadet haberi kendisine gelince Elhamdülillah ellezî bir bi şehaatiy Yavrularının Yavrularımın beni şereflendiren Allah'a hamd senâ ya Rabbi beni dört tane yavrumun annesi, şehitlerin annesi kıldım. Sana ömür boyu hamd olsun, sana olsun Allah'ım. Senden şunu istiyorum. El-Jub'inallâhi en yecmâ'ni ma' albâhi fil cennet. Beni yavrularımla cennette Hazreti Muhammed'le birlikte haşr-ı ilahlar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam onlara kazanmayı cennettir diye cenneti cenneti tevkin ettiler. Kardeşlerim, eğer kızlarınızın istikbalini düşünüyorsanız onlara boyunca onlara, onlara, onlara evlerinizde dizileri, oradaki ahiretlerini iptal eden, imha eden idam eden programları değil ve Hazreti Muhammed öğretimi Kızlarınız onlar gibi oldukça zeliy olacak. Hazreti Muhammed'in uydukça yavrularımız aziz olacaklar. Dünyalara mesul olacaklar. Ahirette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın şefaat uzmasına olacaklar.